Merhabalar, <gülüyor> yeni bir e, salı sohbeti diyecektim ki, salı değil, e, cumartesi, cumartesi Ramazan'ında birlikteyiz inşallah, Fatma Bayram Hoca Hanım'la bir sohbet gerçekleştireceğiz diye umuyorum bağlantı sorunlarını halledebilirsek <gülüyor> evet güzel hoş geldin hoş bulduk hoş bulduk Nemin'cim nasılsın? iyiyim Allah'a şükür sen nasılsın? elhamdülillah hamdolsun Ramazanı da, da, Ramazan da yara ettik Allah kabul etsin evet, evet amin inşallah çok güzel e, fırsatlar sundu ama çok e, büyük ümmetin üzüntüleri de var yani Aynen. her sene olduğu gibi yani bir tarafımız Bayram ediyor bir tarafımız. Öyle dünya gibi <gülüyor> dünya böyle. Evet. Böyle bir şey. Herhalde bir sıkıntı yok seste falan olsa şey gelirdi. Ben evet. Yorumları kapatayım ve başlayalım. Tamam gelince. Evet. Her Ramazan seninle başlıyoruz ya da seninle bir program yapıyoruz. Böylece bir gelenek oldu Allah'a şükür. Evet. E, tabi, Ramazan senin için de milat olsun. E, kitap çıkarma milatın Senenin kitaplarını Ramazan'da çıkartıyorsun. Ya da Ramazan'a yakın. İnşallah. Yani aslında 6 dakika daha önce çıktı. Evet. Laka, Ramazan'da olduğumuz için elmalıyı öne alalım istedik. İnşallah evet. da bir başka programda konuşuruz. Evet inşallah. Evet. <gülüyor> Kitapla ilgili e, konuşacağım da daha sonra ama öncelikle e, seni dinleyelim. E, kitabın hikayesini e, e, anlayalım, öğrenelim. Ondan evet. sonra yavaş yavaş konunun içine girelim diye düşünüyorum. E, tamam. Telefon sabit değil mi? Elinde sabit mi? değil. Ben biraz e, namus ait şartlardayım. Hatta o yüzden bugün sabah dersimi de yapamadım. Öğleden önce bir dersim vardı. Hmm. E, İda çalışım beni bugün böyle. Evet. <gülüyor> şeyiniz yüzünde şey geliyor. Donuk geliyor. Yani o zaman yapayım yani şey hem bağlantı sorunum var hem mekanla ilgili problem var. Ha, ee, evet. şöyle biraz daha iyi galiba ışıkla ilgili sanırım evet, biraz, evet, daha. Işıkla evet, biraz daha. Işıkla işte, alakalı. Biraz daha iyi. Anca kesilir diye korkuyorum da o yüzden biraz böyle idare edelim inşallah. İnşallah. Evet. Ee, hikayesini e, sormuştum. Evet, şöyle oldu Nevin. E, biliyorsun ben vaizeyim, e, vaizeydim daha doğrusu emekliyim artık. <gülüyor> Yine emekli <var>. e, <gülüyor> evet, e, Şimdi e, ve bu vaizelik sırasında e, kendime bir e, usul tespit ettim e, ve halkın da yani cemaatin de bunu daha çok rağbet ettiğini tespit ettim. Böyle her gün, her gittiğim yerde değişik değişik konulardan konuşmaktansa belli yerlerde belli kitapları esas alıp yine tabii gündemdeki ihtiyaçlar, işte soru cevap veya da yani o gün konuşulması gereken bir şey varsa onları konuların içine serpiştirerek ama belli bir kaynağı, belli bir kitabı hmm. takip etmeyeceğiz. Yani mesela bir yerde hadis okumak, bir yerde siyer anlatmak, bir yerde tefsir anlatmak e, katılımcılar açısından da hem devamı teşvik eden bir şey hem de biz bugün ne yapacağız yani buraya ne dinlemeye gidiyoruz bunu biliyorlar bilinçli hmm. olarak geliyorlar tercih ederek geliyorlar böyle bir yani nasıl diyelim örgün olmayan bir e, gibi ya yani eskiler cami dersleri, dersleri, dersleri yaparmış mesela onlar evet, da yapıyor evet. yani. Sanki daha bilim ilmiydi mutlaka, fakat yine de birazcık okudum yani bu cami dersleriyle de ilgili neler yapıyorlarmış diye. Mesela bir e, derste adı hani tırnak içinde ders diyelim ona sınav yoksa, ödev yoksa e, ve bitirdiğinizde size bir belgeleyemiyorsanız o dersi bitirdiğinizi hani ona ders denir mi? Ameliyattan ee, ders dersi olmaz ama yani sevil ders olur neyi olmasın? Evet, yani mesela bazı vakıflarda falan eğitimler yapılıyor. Hani o bilgiler gerçekten kazanılmış mı, kontrol ediliyor. İşte bir sınavı oluyor, tamam yaptırımı yok ama hani bir mezuniyette bir sertifika gibi onun geçerliliği olmasa bile böyle bir şey veriliyor. Hani daha formel, bana hmm. sorarsanız ders budur yani. Fakat bu da tamamen gönüllü olduğu için ee, gelenlerin de bir eğitim düzeyi falan aranmadığı için, mesela aynı grubun içinde işte belki okur yazar olmayan biri de var, evet. doktor öğrencisi de var. Ee, dolayısıyla e, cami derslerinde bu formel e, şartlar eksik. Aslında onlara neden sohbet demiyoruz da ders diyoruz? İşte çünkü bir kitabı takip, takip ettiği ettim. için takrir yani takrir yaptığımız için. E, dikkatli ve e, işte kendisi öz disiplini yüksek olanlar bundan tabii daha çok istifade ediyorlar. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar evde tekrar okuyorlar, anlaşılmayan yerlere bakıyorlar, tekrar gelip bir, daha, bir sonraki hafta soruyorlar. Evet enteresan bir hareketlilik oluyor. Yani, e, ki, yani sivil halkı evdeki insanı aslında onara eden de bir şey ve bilgi üzerinden Kesinlikle. bir araya getiren bir şey. Aslında Kesinlikle. çok çünkü o kesime hiç kimse itibar etmiyor, bakmıyor. Yani Evet. evet. de mesela ta, katılımcı olmaz, takip olmaz diye boş veriyor birçok insan da. Halbuki sen evet, de evet, evet. çok yoğun bir katılım da oluyordu. Kesinlikle ve ben bunu ilk önce Erzurum Sitesi Camii'nde meal dersi olarak e, uygulamıştım. E, Kur'an mealini böyle tefsiri meal diyebileceğimiz şekilde... E, belli bir tefsiri takip etmiyorduk bir mealden fakat dediğim hmm. gibi güncelleyerek hep böyle günlük hayattaki ihtiyaçlarımıza yönelik e, çıkarımlar yapmaya çalışarak 11 yılda tamamladık onu yani evet, 11 ]şallah. yıl her hafta olmuyor işte aralar oluyor Tabii. izinler oluyor falan 11 yılda bitti ve bittiğinde büyük bir hatim duası gibi bir şey yapmıştık, bir ihtifal, bir tören yapmıştık ve insanların orada ne kadar istekli bir şekilde geldiğini, orası namus birazcık, efendim ısınma vesaire problemleri ama ona rağmen işte ben burada bir al okuyorum diye yani defterler tuttuklarını ve o defterleri hala bile sakladıklarını ne güzel, biliyorum. Dolayısıyla e, kesinlikle senin o tespitin çok kıymetli. Çünkü e, yani insanlar ya okula gider ya hiçbir evet. şey okumaz evet. bizde. Çünkü evet, evet. böyle olmayabileceğini, yani evet. geleneğimizde var olan Tabii. bir kitabı okuyup e, açıklaması ve diğerlerinin dinlemesi usulünü vaazlara taşımak istedim. E, Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsiri de benim için çok özel, çok kıymetli bir tefsir. E, şu açıdan. İlahiyat Fakültesine öğrenci olarak başladığım yıl maalesef şimdi hangi hocanın oraya söyledin? geldin mi? <gülüyor> Elmalı'ya geldiysen, ya yani oraya geldiysen başka sorularım var ondan öncesinde. Peki. Önceki ee, e, şey e, e, sen böyle vaaz eden vaizsin. Ya yani, e, kadın vaiz, bayan vaiz. Ben orada takılıyorum. Ben hep bayan kelimesini kullandığım için bayandan kadına evet. zor oldu fark e, şey benim. Aradaki var. farkı da anlamıyorum. Niye istemiyorlar bayan yani, yani bayan olsa bay bayan bayıyormuş. İşte bana öyle diye gelmiyor. O gelmiyor. O eski Türkçede <gülüyor> bir karşılığı var onun. Şey güzel yani. bir karşılık. Yani hiç aklına geldi mi bu vaazların yaparak hani biz bunları kaydedelim, yazalım, kitap haline getirelim falan gibi bir şey? Hiç benim gelmedi. İşte onu tam söyleyecektim. Yani ben hiç düşünmedim çünkü Öyle bir kıymetini olduğunu düşünmüyordum yani e sonuçta bu kitap ortada hani herkes erişebilir okuyabilir. E ben de burada. Ama bunu... öyle değil yani herkes okuyabiliyor mu senin o güncelleme hani güncelleme diyoruz ya. O evet. örneklerin bence daha çok anlaşılıyor. Yani. Ondan çok... ne anlıyor yani? Evet bu konuda çok baskı gördüm hakikaten olumlu anlamda. Yani bilhassa genç kardeşlerimizden işte bunları hocam yazın, işte en azından kaydedin bir yerlerde sesli olarak bulunsun e, şeklinde böyle o yeni nesilden böyle kuvvetli ve farklı farklı birbiriyle alakasız kişilerden de böyle çağrılar alınca ee, dedim ki yani herhalde bunu yapmalıyız ve tabii biraz da ben oluruna bıraktım çünkü bu konu benim hani iddialı ol, iddia demeyeyim iddia zaten hoş bir şey değil de zaten fikren çok sıcak bakmadığım bir şey olduğu için oluruna bıraktım sonra e, dinleyicilerden bir arkadaş Özlem e, min tanıdığı bir editör varmış e, ona bahsetmiş onlar ikisi samimi arkadaşlar e, meğer o da geliyormuş bu ağızlara Elmalı sohbetlerine ve işte e, gönüllü oldular. E, yani benim kontrolümden çıktı bir süre sonra. Hani artık şöyle Hı -hı. oldu yani ben yapmak için bir girişimde bulunmadım. Onları durdurmam gerekiyordu yani hani olmaması <gülüyor> için. Artık o kadarını da yapmadım. Yani dedim ki Cenab-ı Hak bu kadar <gülüyor> bu işi kolaylaştırmış. Ondan <gülüyor> yani sonra bu da, bu da bu çok, çok güzeldi. Şey. Ya şey. yani bu çok ben Instagram derslerinin e, olduğunu zannettim. Demek ki yani e, normal vaazlarının Öncesi... Evet. bazılarından daha önceden başlanmış çok güzel bir şey bunu fark yani cemaatin bunu fark etmesi de çok güzel bir şey demek evet, yani evet. o eğitim başarılı oluyor ki insanlar onu başka alanlara taşıyalım yani, kalıcı olmasını istiyorlar kalıcı olmasını istiyorlar evet, o sözleri o evet. çok çok güzel yani dersin başka alanlara taşınması da çok önemli çok kıymetli bir şey o anlamda e, verdiğin hem ders ha, artı cemaat cemaatin dersi ilişkisi hepsi çok olumlu bir biçimde devam ediyor e, şimdi bu şeyden sonra elmalıya geçersek e, ilahiyat fakültesinde bir hocanın evet. dersinde tanıştım diyorsun ama bu bana çok geç geldi yani sen Kur'an kursunda okuyan bir insan evet. ondan sonra Kur'an kursu eğitimini var Acaba unutmuş olabilir misin yoksa? Hayır yani, hayır ne bileyim, şey, Hayır Değil, ben ne çok. De, o zaman bunu da biraz sorgulamamız gerekmiyor mu yani? Bence <gülüyor> gerekiyor. Evvalalı bizim memleketini, bizim alimimizken te şeyden <gülüyor> ben hatırlıyorum o dönemde Fizilali Kur'an çok şeyde uh -huh. baslardı. Herkesin elinde Fizilali Kur'an vardı. Sen de okuyorsundur büyük bir ihtimalle. Okumuştum evet lise yıllarında. yıllarında <gülüyor> evet şey, lise yıllarında. Mısır'daki tefsiri biliyoruz ama İstanbul'daki tefsiri, merkezdeki tefsiri bilmiyoruz. Nasıl evet. oluyor bu? Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani ve mukayese kabul etmeyecek kadar daha ağır. Yani kulvarları farklı öyle diyelim. Yani ben bunun dil problemi olduğunu düşünüyorum. En hani nasıl diyelim kasıt yoksa bir kastı mahsus yoksa en masum gerekçe olarak Elmalı'nın dili hakikaten işte ben oturayım Elmalı'yı okuyayım diyecek bir kişi için çok münasip değil. yani halktan hocalarımız uygun okutabilirdi. Uygun değil. Çok evet hocalarımız vardı. hocalarımız da daha klasik mesela ben Kur'an kursu öğrencisiyken Celale'nin tefsirini okumuştuk. Arası. Yani klasik şeylere yöneldiler. Evet. Bilemiyorum ya o da isabetli. Çünkü Celale'nin tefsiri zemini oluşturur. Yani bir zemin kurar. Hani orada bir lugat bilgisi verip geçiliyor biliyorsunuz. Çok özet bir tefsirdir. Tek cilt yani Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Efendim, saffet Tefasir falan vardı mesela. Arapça okumak isteyenler onları okurdu. Ama e, bilemiyorum, politik bir karşı çıkış mıydı? Yani doğrusu bu soruyu sormadım. Sorma fırsatımız olmadı. Çünkü ben ilahiyatta tanıştıktan sonra tekrar geri dönüp o hocalara bunu bize niye hiç Ay, söylemedim? Gerek, zaten, onu bunu düşünmemiz lazım sadece şu evet. saatten sonra. Yani Tabii biliyorsun, de... yani, Elmalı'ya bir, bir kesim biraz uzak duruyor, daha böyle koyu Osmanlıcılar. Ee, onun o politik e, tercihlerinden ötürü. yıllarda e, e işte, var mıydı o, o zamanda? Ya yani yani şöyle, şöyle karşılaştım e, daha sonra daha e, yani ben işte ilahiyatı bitirdim vaize oldum e, elmalı anlatmaya başladım falan sonra beni bir topluluğa davet ettiler. İşte burada biz bu topluluk işte toplum, toplum önderlerinden oluşuyor çok kıymetli etki sahaları olan kişiler. Bunlarla bir tefsir çalışması şöyle özet hızlı bir tefsir çalışması yapalım dediler. Ben de elmalıdan hazırladığım notlar ve tabii ona atıflarda olarak bir hazırlık yaptım ve gittim. Ee, mesela birisi şimdi isim vermeyeyim yine toplumda çok tanınmış e, bir hanım ee, bana dedi ki şimdi de, bir de bizim önceden hocamız oluyordu kendisi dolayısıyla hani bir hürmet ilişkimiz de var ee, dedi ki bana tarih hocamızdı e, dedi ki şimdi dedi öbür tarafta dedi ağzıyla kuşları yakalamaya çalışsın elmanlı elmalı diyorsun ama dedi. Ee, yani o kadar evet. hani silmişler ki defterden <gülüyor> e, bu, o, böyle bir kesim var yani. Abdülhamid'in işte halinde e, ittihatçılarla beraber ya, hareket tamam, ettiği tamam insanlar gibi. yanlış yapar hata yapar. Onun evet. hesabını Allah'a evet. verecek ama Türkçe'ni yok saymayı mı gerektirir? Evet Hepimiz çok aşılamamış bana göre Türkçe'de. Evet, Aşıklı olmuş yani. bir tefsir. Yani Kur'an yolu tefsirimiz de var. Elhamdülillah şimdi herkese tavsiye ediyoruz. Ee, kolay okunduğu ve özet, nispeten özet bir tefsir olduğu için. Ama Elmalı'nın e, evet. yani yeri başka. O zeka, müthiş, o teknik, o evet. böyle bütün, okyanus gibi bütün ilimleri böyle şey gibi e, yani özünü özümsemiş ve her birinden böyle rahatlıkla bahseden görüyorsunuz o şey yani o hakimlik gibi bir şey yani ne kadar evet, toparlıyor. Evet. Yani evet, evet. Bir konuyu, mesela o duasında da duayı da sonra konuşur. Ben çok seviyorum onun duasını. Evet. Birçok şey var şimdi tefsir 26-38 yıllarında yazılmış 12 sene. Hı. 12 senede Hı. bu kadar kocaman bir tefsiri yazmak tek kişi yazıyor tabii ki yani böyle şeyleri yok öğrencileri falan. Yok evet. o anlamda da e, maşallah Allah gayretini artırsın. Şimdi dili dedim e, 38'i de 38 demek e, 50'ye kadar hatta 60'a kadar gelen bir dil. Anlaşılan bir dilin ondan sonraki jenerasyon jenerasyonun anlaşılaması hale gelmesi de ilginç bir e, Türkiye gerçeği yani. Evet Nevin'ciğim yalnız şu var ben mesela o dönemde yazılan bazı e, yani daha doğrusu şöyle başlayayım e, o Osmanlı bakiyesi dediğimiz ilim adamlarının yazılarını ben çok beğeniyorum. Yani evet. hangi alanda olursa olsun yani evet. mesela bir Şeyh derzade'nin kitaplarını, bir işte zade Ahmet Naim'in o tecrid i Sarihe yaptığı 80 sayfa yaklaşık bir giriş var. Hadis usulünün böyle özeti gibi o kadar etkileyici, o kadar muntazam, o kadar güzel. Efendim işte Elmalı Hamdi Yazır, Mehmet Akif fark etmiyor yani. Hangi alanda olursa olsun. Çünkü onu da şuna bağladım kendim. Neden ben bunları bu kadar seviyorum? E, çünkü bir defa klasik usul İslami ilimleri tahsil etmişler. Evet. E, sonra dil biliyorlar. Yani e, böyle sadece bizler gibi işte ilahiyatta okumuşlar. Türkçe tefsirlerden anlatıyorlar değil yani. Arapça biliyorlar, Farsça biliyorlar. Hatta son dönem e, alimler ya, Fransızca biliyorlar. Yani dil videolar ve birincil kaynaklardan okuyorlar. Ee, yani bilgileri çok sağlam. Sanat ve edebiyat e, eğitimi almışlar ciddi. Kimisi Musukişinaz, kimisi e, efendim eserleri var, divanlar yazmışlar. Kimisi hatta işte Elmalı'da olduğu gibi bir defa sanatçı bir tarafları var. İlmi tarafları çok sağlam. Üçüncüsü de e, modern problemlere de vakıflar. Yani bundan 500 yıl önceki bir alimi okur gibi hani tamam çok güzel bilgiler var ama bugüne hitap etmiyor. Mesela bugünün sorunlarından bir haber öyle Hı -hı. değil. Yani hakikaten o pozitivizm cereyanını, o dinsizlik Hı -hı. cereyanını, işte dünyadaki o siyasi mağlubiyetleri, İslam dünyasının geri çekilişini, Hı -hı. o hazin kayıpları yaşadıkları için, tam içinde oldukları için Hı -hı. yazdıkları onlara bir cevap teşkil edecek şekilde, o problemlere bir cevap teşkil edecek şekilde. Ne yazık ki bazıları, bunlardan bazıları gerçekten çok ağır bir dil kullanmışlar. Mesela ben şimdi bir grupla ahlaka dair okumalar yapıyoruz. Ana Metin olarak da Ahmet Hamdi Akseki'nin Ahlak Dersleri hmm. kitabını tespit ettik. Gerçekten çok ağır yani. Hani Bugünün bir insanının... Ee, bilmiyorum gruptan e, sormuyorum da kendilerine nasıl gidiyor çalışıyor musunuz falan diye. Çünkü ben işte dediğim gibi sınav falan öyle şeyler yapmadığım için e, yani sözlüğe bile baksa baş edemez. içinden çıkamaz. Evet. Hani Çok uzak olanlar. Böyle bir dezavantajımız var. Tabi bu e, başarılı olmuş bir batıllaşma projesi. Nevincim. yani bir insan, evet. bir toplum bu kadar kısa sürede yani evet. 300-500 yıla yayılabilir Dil kendini yeniler, değişir, dönüşür ve o süre içerisinde bu birkaç nesil sürer yani 5-6 nesil sürer. Ve hani her nesil o kendinden öncekileri tevarüz edip süzerek aktardığı için büyük bir kayıp olmayabilir. Yani her nesilde o eserlerin yenilenmesi için zaman tanınır. Ama bizim tecrübemizde öyle değil. Yani gerçek bir sünger çekilmiş hatta yakın zamanda bir arkadaşımıza sordum. Din sosyolojisi çalışıyor. Dedim ki ya bana öyle geliyor ki bu Cumhuriyet projesi başarılı olmuş. Yani Biz öyle başarılı olmadık. Ama dedim. Evet. Hani, e, Kesinlikle başarılı olmuş bir proje. Yani bizi İslam dünyasından... Ama işte müziği bile yasaklı. Ama yani o kadar bilinçli ki hem dil devrimi hem musiki. 15-17 sene çok da az şeye bir süre değil. bir yenerasyon evet. bir şey değil. Dolayısıyla o dil zihinlerden birkaç jenerasyon Çıktıktan sonra artık kullan tevarüz edeceğim bir şey yok. Yani tevarüz ettiğin şey başka bir dil oluyor. Ama evet. şimdi sen de mesela elmalıyı ilahiyatta gördüğüne göre 80'lerde falan elmalıyla tanışmış olman lazım. Evet, evet. evet. O 80'lerdeki dili de yine sana da yabancı olması lazım. Kesinlikle. Nasıl bu dil sorunu? Evet onu söyleyeyim ee, İyi ki yapmışım yani çok e, hani sevindiğim işlerden birisidir geçmişe baktığımda şimdi nevincim ben okur yazar bir aileden gelmiyorum evet. yani bir kültür ortamında büyümedim ee, Evimizde belki de saymadım ama 300-500 kelimeyle konuşuluyordu Muhtemelen yani nesiller boyunca hiç alim okumuş hiç kimse yok yatay olarak da dikey olarak da Dolayısıyla en alttan geliyorum yani kültürel anlamda, en alt tabakadan geliyorum. Sosyoekonomik anlamda. E, fakat böyle bir temayül var. Sebebini bilmiyorum yani. E, bazen de hani insan kendisine böyle asil soylar icat etmeye çok meillidir biliyorsun. Bizim köydeki lakabımız da Malametlermiş. Malamet yani Molla Ahmetler. Ha, Demek ki yukarıda oldu. bir yerde bir Mollalar vardı muhtemelen. E, i̇şte Kastamonlu'yum ben. Kastamonu'da biliyorsunuz çok böyle tırpanla hmm, evet gibi biçilmiştir yani. İslam'la bağları kopartılmaya çalışılmıştır. Efendim muhtemelen bir noktada e, işte gitti o insanlar. Ya şehit oldular ya bir şey oldular ve arkadan e, bambaşka bir nesil geldi. Neyse böyle bir temayül var. Bir hikaye anlatayım. Şimdi evimizde hiç kitap yok. Ben çocuğum okumayı seviyorum. E, kömürlükler vardı eskiden apartmanların altında Bodrum Kat'ta. Her evet. yıl o kömürlükler temizlenir. Yeniden odun kömür dizilir falan bilirsin sen de. Şimdi e, kömürlük temizlenirken ilkokul yıllarında kömürlükten bir kitap buldum. Yani ortak kömürlük. Apartmanın ortak kömürlüğü. Birisi atmış da, evet. vardı. Ondan sonra birisi atmış bir kitap. Kapağı yok. Cilgi yok. Tararmış bir şiir kitabı. Hmm. Tamam mı? Ben o kitabı aldım. E, efendim eve götürdüm. Balkonda kovayı ters çevirdim. Çevirirdim. Yani bazı günler. Kovanın üstüne çıkardım ve o şiir kitabını sesli olarak okurdum balkonda. Hiçbir şey anlamıyorum ama. Okuduğum şeyden. E, yıllar sonra işte ilkokulu bitirdim, ortaokulu bitirdim. Kur'an kursuna gidince orada fark ettim ki Mehmet Akif'in Safahat'ını okumuşum ben. Hani ortaokulu o dile, o şeye bir aşinalık bir şey var. Sonra veyahut da Cenab-ı Hak işte buna da takdir-i ilahi veya yani, hidayet yani. yönlendiriyor. Yani Sonra, anlamıyorum diye bırakmıyorsun. Bu güzel olan anladım. bu işte. <gülüyor> evet, yani bu benim mesela mahallede bir arkadaşım vardı yine Şimdi tahmin ediyorum sol görüşlülermiş yani öyle tahmin ediyorum. Onların evinde kitaplık vardı. Ben oraya gidip böyle kitapları karıştırırdım. Bir gün babası gördü, babası erken gelmiş eve gördü benim kitaplarla ilgilendiğimi. Dedi ki ben sana her zaman bir kitap vereyim onu oku getir ben ondan sonra başka bir kitap vereyim dedi. Böyle bir kitap okuyorum oradan bana veriyor. İnanın hiçbir şey anlamıyordum okuduğum kitaptan. Sadece geri götürdüğümde okudun mu diyecek ya, ona okudum demek için okuyordum o kitapları yani. Ama muhakkak bir yerlere o kelimeler Abi. demek ki etiniyor yani. E, sepetin dibine atılmış onlar. Abi. Ve işte e, böyle böyle. Kur'an kursu yılları ha bir de onu da söyleyeyim o da önemli bir şeydir bana göre Osman Ağa Camii'nin önünde el arabasında dini kitaplar satan hmm. bir adam var Hüseyin Yılmaz nereden biliyorum adını çünkü kitaplara böyle kendi mühür yaptırmış o mührü basardı <gülüyor> kitapların içine İsa yani Bey bu kitap nereden alınmış bilinsin diye hmm. kitapçı Yılmaz diye böyle bir mühür basardı şimdi oradan kendi paramla ilk dini kitap alacağım kendi kendime ee, Eşrefoğlu Rumi'nin müzekkin nüfusunu almıştım. Hiç unutmuyorum Hı. yani. Bu kendime aldığım ilk dini kitap. Dolayısıyla hani böyle bir temayülümüz <gülüyor> varmış demek ki. Evet. Ee, Elmalı ile karşılaşınca sıkıntı çekmedin o zaman. Çektim, çektim. Şöyle gerçekten çok ağır bir dili var. Hala bile ben söz, yani dersten önce mutlaka okuyorum anlatacağım yeri. Ve gene de baktığım yerler oluyor. Hatta bazen içinden çıkamadığım yerler oluyor. Onları sadeleştirilmiş metinlere bakıyorum. Oralar hepten fena. Evet. Hiç orada çıkamıyorum. Yani uğraşıyorum, çalışıyorum hala. Fakat ilk başta şöyle oldu. İşte fakültede birinci sınıftayız. Bir hoca dedi ki bir ilahiyatçının elmalı tefsirini mutlaka okumuş olması lazım dedi bunun üzerine ben onu da söyleyeyim arkadaşlara şimdi insanlar kitap pahalı şöyle böyle falan diyorlar ben dışarıya dikiş dikerek okudum üniversiteyi babam çünkü ben karşılayamam dedi emekliydi demek ki iyi bir terzisin o zaman yani evet, o terzi, işi de iyi terzi <gülüyor> yani. evet dik kamyon dolusu dikmişimdir herhalde hayatım aynen boyunca toplam <gülüyor> evet ama tabi usta bir ters değilim de işte mahallede ama etraftaki Arkadaşlara şuna buna. Şimdi e, o paralarla yani, o şekilde e, elime bir geçen de şeyin paralar. yüzünü korkutmuyor. Yani bu tefsir kaç cilt? Ben bunu nasıl okuyan da demiyorsun, okuyacağım. Yok benim. öyle bir şey. Evet. Ama şey Nerincim yani, hani birbirimizi çocukluktan beri tanıdığımız için evet. e, açıklama ihtiyacı duymuyorum. Ya biz adammıştık yani. <gülüyor> evet. e, çok idealistik gerçekten. Yani. Mesleklerimizi ona göre seçtik, okuyacağımız okulları ona göre seçtik, yapacağımız işleri, hatta evliliklerimizi, evet. yani bütün ilişkilerimizi kiminle arkadaş olacağız hiç böyle e, nasıl diyeyim, hiç yani demeyeyim o ama bir şey düşünceleri çok arka plana attık çoğunlukla. Yani çok arka plana attık. Ee, bizi öyle yetiştirdiler okuran kurslarında, imam hatiplerde hocalarımız hakikaten çok idealisttiler. Onların hayatları bizim için gözümüzün önündeki örneklerdi. Ee, ve biz de e, işte mesela Kur'an kursundayken ben hatırlıyorum bütün yeşilçam artistlerine İslam'a davet eden mektuplar yazmıştık yani. <gülüyor> Şurada ama bu sünnet bir şey, peygamber sünneti gibi, evet. gibi değil yani. Harit'e <gülüyor> bak yani seni gelir bulur, hani kafası atar. <gülüyor> seninle uğraşıyor yani. bir de yani şimdi tamam, bizim, senin böyle bir derdi yok bir de, evet. öyle de bir şey yani ne kadar kıymetli değil mi dinle ilişkimizle Kesinlikle. dinle ilişkimizin düzeyi ve bunun evet. toplumsal alanda yansıması çok güzel. Maşallah. Peki aldın şeyleri. Hmm. Şimdi aldım on cilt Elmalı diye yazarı. Birinci ciltten başladım okumaya ben. Kendi kendime okuyorum. E, fakat içinden çıkamadığım için e, bir de Osmanlıca sözlük aldım. Mustafa Nihat Özönü'nün hmm. o zaman ondan sonra e, sözlük açık bir tarafta bir tarafta tefsir açık her kelimeyi bilmediğim her kelimeyi sözlükten bakıyorum kurşun kalemle ya yanına ya üstüne ya işte sayfa kenarına kaydediyorum böyle bir sayfada 20-30 tane kelime çıkıyor ki ben ilahiyata geldiğimde iyi bir Arapçam vardı yani fena değil hazırlığı tabii. atlamıştım mesela hazırlık Hı. sınavına girmiştim hazırlığı atlamıştım e, iyi bir Arapçam olmasına rağmen hani çoğu kelimelerin kökeni Hı. Arapça ama farklı bir şey tabi farklı bir terkip. Orada Farsça var. O Arapça kelimenin Arapça olduğunu anlayınca ya kadar gene de sözlüğe bakmanız gerekebiliyor. E, fakat birinci cildi bitirdiğimde artık çözmüştüm yani. Hmm. Hani 1. bu aynı zamanda Osmanlı'nın e, dil öğrenme biçimi. Eskiler de böyle öğreniyormuş biliyorsun değil mi? Yani Kitaplardan evet, evet. de sözlük alıyorlar. Hiç bilmeden evet. başlıyorlar. Kitap bitince evet. dil öğrenilmiş oluyor. Evet, evet. sözlükleri Fuat Sezgin'in mesela Arapçayı öyle öğrendiğini dinlemiştim, okumuştum hatıratında. Tabii, tabii. Kendisi üniversite öğrencisiyken işte bu İkinci Dünya Harbi sırasında üniversiteler kapatılıyor bir yıl. Ee, hocasına diyor ki ben ne yapayım bir yıl? Diyor ki Arapça öğren. Ama 1940'lar İstanbul'da Hı. nerede Arapça öğrenecek yani? Evde e, İbni Kesir'in tefsiri varmış. Aldım İbni Kesir'in tefsirini diyor ama Elif B'yi bile bilmiyorum diyor. Yani Hı. alfabeyi bile bilmiyorum Türkçesini koydum diyor. Arapçasını koydum karşılıklı diyor. Birinci cildi bittiğinde şey işte i̇bn Kesir'i bitirmiş o şekilde bir program yapmış kendine. Günde 7-8 saat zaten o öyle çalışıyor. Efendim i̇bn Kesir'i bitirdiğinde Arapçayı da halletmiş yani. Maşallah. Evet. Sen de o yoldan gelenlerin e, seni ya, kuşağında yani o, o kadar bir olarak... <gülüyor> kabul etmez de işte <gülüyor> en azından atar... Bünyetlerimizden birinin yazdığı kıymetli bir alimimizin, kıymetli bir mütefekkirimizin sadece alim değil, bir mütefekkir. Burası da çok önemli, efendim. Bize hala haz veren, hala birçok sorumuza cevap veren bir metnini e, kendi dilimizde olmasına rağmen sözlük yardımıyla işte okumayı e, başardık yani şey yapmadık vazgeçmedik sonra birkaç kere ben onu baştan sona okudum en büyük e, kızgınlığım kendime kızgınlık demeyelim de işte artık geçmişte kalmış ayıklandığım şey diyelim e, fişlememiş olmam keşke hmm. okurken fişleseydim yani Değil mi? Evet, ben Neyse. de hangi konuda bahsetmiş böyle çünkü çok güzel böyle aforizmaları var, ee, böyle bir, bir cümleyle söylediği çok etkileyici açıklamalar Aynen. var. Evet. Kelimeleri kadar derinlikte kelimeler cümleleri var evet. maşallah. Yani ama tabii sen öyle farklı şartlarda her yerde okuduğun için e, okuyacaksın, evet. yazacaksın, not tutacaksın. Evet, onu evet, ben evet. Ben sağ ol. Sağ ol. <gülüyor> sağ İyi bir teselli ben seni tanıyorum o yüzden sahip misin biraz okuma lüks bir şey ya yazma daha doğrusu okuma değil de evet, evet. çok yerde okuyabiliriz ama yazmada sıkıntı var. Peki toplumda elmalı okuyan kadınlar kadınların Hı. elmalı okumasına nasıl karşılıyorlardı o di? Ya şöyle ilk ben 90'da sanırım işte 91-92 yani 90'da göreve başladım ve başlar başlamaz da ilk elmalı okumalarıma başladım Aziz Mahmutüdai camii'nde. Ee, oraya gelen bir arkadaşımızın ailesinde büyük bir kıymetli bir alim varmış. Hı. Ondan sonra e, sormuş bu kadınlar ne yapıyorlar camilerde hani siz gidiyorsunuz camilerde size ne anlatılıyor falan. O da demiş ki bir arkadaşımız var işte bir hocamız var elmalılı tefsirini okuyor bize. Demiş ki elmalılı tefsirini anlayacak kadın var mı? Yani işte bak, bu kadar bakışları kadınlara. Yani şu, o kadar enteresan ki kadını camiye sokmuyor. E, okula evet. göndermiyor. İlim yapsın istemiyor. Ondan sonra da suçluyor. Cahildiğe, yani evet. pardon sen bu kadını okutmak için ne yaptın? Önce oradan bakmak için. aynen beyazların zencilere yaptığı gibi, siyahlara evet. yaptığı gibi, zenci de hakaretmiş dilimize yapıştı söylememek lazım. Evet. Siyahlara yaptığı gibi. Önce cahil bırakıyorsun. Vatanın köklerinden koparıyorsun, cahil bırakıyorsun, eğitimsiz bırakıyorsun. Tepesinde böyle işkence ediyorsun ve, ve mahkum ediyorsun onu sınırlı bir hayata. Sonra da bunlar aptal muamelesi yapıyorsun. Aynı şeyi hala bile yani kadınlara e, yapıyorlar. Yani insanın ben kırdım ama bu çok, elbalı şey. böyle <gülüyor> özel gayret sahibi. Sarf sen, e, sen o şeyi kırdın. Bak o da önemli. Toplumsal anlamda kadın elmalı okumaz algısını alt üst ettin yani bir sürü kadın <gülüyor> <arkadaşım> <gülüyor> elmalı okuyor. Nevincim bir iyi hani hayıflandığımız şeyler çok tabii hayatımızda da bir iyi tarafım da e, o işte baştan bir o sayfa okumaktan falan o okumanın da bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Dünyevi veya uhrevi kendimi böyle her şeye layık görüyorum ya. <gülüyor> Kötü bir şey mi bilmiyorum ama yani yapabilirim. Neden yapamayayım diyorum yani. İstiyorsam bu benim için önemliyse, kıymetliyse evet biraz fazla uğraşabilirim. Ama yapabilirim. İsmet Özel'in bir kitabı çıkmıştı. Taşları yemek yasak, işte zor zamanda konuşmak falan benim gençlik yıllarımda ilk baskıları. Evet. Çok konuşurdu işte İsmet Özel'i anlıyor musunuz? İşte ne dediğini anlıyor musunuz falan. Derdim ki ya nasıl kendinize bunu yakıştırıyorsunuz ya. Beş kere okurum gene anlamam, anlamıyorum demem yani. <gülüyor> Niye kendinize anlamamayı yakıştırıyorsunuz derdim. Evet. Ee, Elhamdülillah yani seviyorum e, uğraşmayı. Ya size, ama güzel bir şey. Var. Kendine engel olmamak. hadi öyle yaparız ya biz. Evet. Ben yapamam ben. O anlamda öyle bir şeyin olmaması çok güzel ki. İnsanların da böyle. Yani sonuca gitmeden önce önce bir gayretini görelim. Evet. Hani... Kader, yani işte, anlamam, etmiş, da, anlamam da demiyorum, böyle çok üst metinler hariç. Birkaç böyle çok üst metinler var. Onlar hariç, onlar zaten bize hitap etmiyor. Anlamam da demiyorum, anlatamam da demiyorum. Yani bunu e, bence her konu anlatılabilir. Yani. Her seviyeye sana anlatılabilir. Yani. Basitleyip Onun hayatına yakın, yakın, onun kavrayacağı örneklerle ona yaklaştırılabilir konu. Evet. Anlatanın problemi o yani. Anlatan uğraşmıyordur. Aynen işte anlatan uğraşmıyor. Bir de şey var yani bu zeka, akıl neyse bu Allah vergisi değil mi? Yani Allah böyle o şeylere erkeklere bir vahiy gönderiyor. Size çok verdim ona az verdim falan böyle bir şey. Yani bunu nasıl? Ben bunu bir türlü anlayamadım zaten. Evet, evet. Fazla, o kadar girmeyelim o yani işlere. Yani kadınlar aslında tanımıyorlar. E, tanımayınca da e, tanımıyorsan hani hiç olmazsa şey kabul et. Yani bunların içine e, bir de biz anlatmamışız. Yani Muhammed Ekrem Nedvi'nin o eserinden sonra biraz gözlerimiz açıldı. Yani tarihimizde ne kadar büyük kadın alimlerimizin olduğunu... Onların nasıl çalışmalar yaptığını hala bile şu Instagram'daki konuşmalarımız yüzünden bizi afroz etmek isteyen insanlar var. Sesimiz duyuluyor diye. Yani e, kahire Bağdat'ta, Şam'da, efendim, e, büyük merkezi camilerde binlerce kişiye hadis okutan kadınlar. İmam Nevevi'nin kırktan fazla kadın hocası var. Yani e, ve bunlar bakın çok eski geçmişimizde bizim evet. yaşanmış. E, Şeyi evet. var ya, Büşra Kaya, Taberi'nin, e, işte, Taberi'yi zannediyorum, Mısır'da Memlükler döneminde sırf kadın hocaları çalıştı. Ve okudu hmm. ama ki o hocalar. Yani biz bir de tarihten de uzaklaştırıldık ve erkek kadın olarak. Kala kala da bunlar kaldı elimizde. Şimdi buradan çıkmanın yollarını arıyoruz. Elmalıyla başladık, ile devam edelim. Ya aslında senin diğer şeyi de, şimdi hatırladım onu söyleyeyim belki sonra unuturum. Bir de Gazali var. İnşallah evet. Gazali okumaları diye. Ay, gazali, ihya okumaları daha doğrusu. İkiyar evet. okumaları. Çünkü onun da benzer e, yöntem kullanıyorsun. Güncelliyorsun evet. yani. Güncelleme evet. önemli. Güncellediğin zaman kişi kendiyle bağlantılı hissediyor. Yani bir bağ kuruyor. O anlamda evet. da e, bunlar çok önemli. Tabii ki. E, şimdi şimdi e, Elmalıların bu tefsiriyle karşılaştığını, okudun. ondan sonra insanlara anlatmaya da vaizlikte başladım. Ondan önce evet. kurslarda ders olarak Yok. Yaptınız mı? Hı. İlk defa vaazlarla başladım Elmalı'yla anlatmaya. Bir de yani, vaizlerin ise onu başka şeyde okuduk da vaazlar da ilginç. E, peki e, şey e, va dinleyenler cemaatinden nasıl e, karşılıklar geldi Elmalı'yla alakalı? Yani böyle bazen mırın kırın sesler yükseliyordu işte hocam çok ağır falan diye ama ben onları hep şöyle teşvik ettim bakın dedim yani belki binlerce kez bunu söylemişimdir bakın dedim bugün bize insan beyni üzerine çalışanlar şunu söylüyorlar beynimizin ham maddesi kelimeler. Yani beyin kelimeleri kullanarak düşünce, fikir, bilgi, kanaat, işte duygu üretiyor ve onları o kelimeleri kullanarak tanımlıyor. Evet. Ve bu kelimeler de kendi dilinizdeki kelimeler. Yani beş tane dili çok böyle orta seviyede bilseniz hiçbirinde derinleşmiyor, derinleşmemişseniz düşünceleriniz, fikirleriniz, duygularınız derinleşmiyor. Her evet. e, dil, dili çok derinlemesine bilmeniz gerekiyor ki kendinizi ifade ettiğiniz dil, bu öğrendiğiniz her kelime beyninizde yeni sinapslar demek, yani yeni bağlantılar hücreler arasında yeni bağlantılar demek. Dolayısıyla Hı. siz şu metni benden dinleyerek, bak ben size çalışıyorum, geliyorum, hazır önünüzde kelimelerin anlamlarını söylüyorum, işte tefsiri tefsir ediyorum. Öyle ne değilim? yapayım yani, değil mi? <gülüyor> Bu size hazır sunuluyor. Bu çok büyük bir imkan. Şu anda siz beyninizde ne sinapslar kuruluyor biliyor musunuz? İşte <gülüyor> hücreler arasında ne bağlantılar kuruluyor? Beyniniz yaşlanmayacak. Daha derin düşüneceksiniz <gülüyor> diye böyle reklam yapar, yapa yapa yani. Bir de tabii Osmanlıcaya karşı bir hani şeyimiz var bizim, muhabbetimiz. Hani bir evet. yitik evladımız gibi bizim o. <gülüyor> ee, ben öyle diyorum yani kendimi şey gibi hissediyorum böyle. Çocuğunu işte devlet kurumlarına terk etmiş anne gibi hissediyorum. Medeniyeti ve bütün onun o coğrafyayı bırakıp sırtımızı dönüp hepsiyle kendimizi bıçakla böyle gö, göbek bağımızı kordon bağımızı kesip ondan sonra başka bir yere eklemlenmeye çalışmışız. Dolayısıyla oraya bir vefa borcumuz, bir böyle kırgınlık hmm. şeyimiz, hani bir hüznümüz var. Hmm. Ee, o da kullanıyorum. Yani o duygusal ha, şeyi o de zaman kullanıyorum. Demek Ama, yani şöyle Ha. Yani şöyle bir şey çıkıyor burada, sadece anlamazlar mesela değil mi? Anlamazlar demiyorsun, <gülüyor> Anlamazlar evet. diye de altyapıyı evet. oluşturmak için de ekzeler. Kesinlikle, ara. kesinlikle <gülüyor> yapıyorum. Yani bir ara şey yapmıştık mesela, kısa sürdü ama o çok güzel bir uygulamaydı. Keşke birileri şimdi buradan duysa da canlandırsa. Yine Erzurum sitesinde her hafta bir Osmanlıca kelime seçiyorduk, hafta boyu bunu evde kullanacağız diye. Aa, ne kadar Yani. Çocuklarımız bu kelimeleri duysun. Şimdi mesela benim annem okur yazar olmadığı için tam köyde kullandığı Türkçe'yi kullanıyordu evet. ve ben annemin söylediği her şeyi anlıyordum. Oradaki telmikleri, hmm. orada işte ne demek istediğini falan işaretleri anlıyordum. Fakat benim çocuklarım onları ben kullanmadığım için evet. onları anlamayacak bile. Yani Tabii. dil böyle ölüyor işte, dildeki incelikler böyle ölüyor. İşte, mesela böyle. Evet, mesela annem şey derdi böyle, bahar geldiğinde arı hayvanlar ölür derdi. Arı hayvan. Arı nedir? Arı demekmiş mesela. Hı? İşte yine şeyde hacca e, arık develer üzerinde gelirler Hı. uzaklardan falan diyor ya Kur'an-ı Kerim'de de e, yani onu annemin dilinde hiç kitap okumamış, hiç okula gitmemiş birinin dilinden duymak e, ilginçti. Yine bir başka Hı. örneği var mesela şeyde eski zamanı anlatırken kıtlık günlerinde onların çocukluklarına gelmiş e, şey işte e, biz öğün aralarında yemek falan bulmak nerede der, dedi bir gün. Ee, yemekleri ambara de açkuyu da bellerine asalladı dedi. <gülüyor> Açkı kelimesine gittim baktım sözlükten. Çünkü annem bunu bir kitaptan falan duymuş olamaz. Kendi dilimde bu yani. Tabii tabii. Türkçeymiş. Anahtar Rumca. Güzel. <gülüyor> Rum, Rumca gibi. <gülüyor> yani abi. bu kelimeleri öğrenmek kadar güzel bir şey var mı? Yani bizi köklerimize bağlayan, atalarımızın konuştuğunu abi. değil anmıyor bile olsak, yani hoşgörü hoşgörü diyeceğine arada da müsamaha dersin. E, Alçakgönüllülük derken bir, bir yerde de tevazu dersin, mütevazu dersin. Yani bu bir zenginliktir. E, insanın kendi zenginliğe sırtını dönmesi kadar gaflet olabilir mi yani? Evet, e, evinde aynen. mesela bir yiyor musun bütün gün? Yanına evet. ne çeşitler yapıyorsun? Neden dilini çeşitlendirmiyorsun? Böyle <gülüyor> teşvik ediyordum insanları. <gülüyor> Ama çok güzel, uygulama da güzel. Çünkü bir uygulama, ödev demeyeyim de yani işte uygulama veriyor ama cemaat daha bir böyle sahipleniyor. sahipleniyor. O, evet. İçine dahil oluyor, hep birlikte yol almak deniliyor ya yani öyle bir şey. E, şey de kutlamak lazım, editörü de kutlamak lazım. Evet. Böyle bir işe evet. girmek aslında kolay bir şey değil. Sözlü bir metni, yazılı bir metin hale getirmek ben Mane, Yani görüyorum yani. Şu anda ilk çıkan e, bu kitabımız e, pandemi öncesindeki, e, ağırlıklı olarak pandemi öncesindeki bazılardan oluşuyor. Yani yüz yüze vaazlardan. Onların kayıtlarını bulmak için uğraştılar. Onları deşifre ettiler. <gülüyor> Olmadı. Çünkü deşifre eden kişi e, bu terminolojiye vakıf olmadığı için <gülüyor> böyle çok saçma bir metin ortaya çıktı. Google Translate gibi. Ondan sonra tekrar baştan başka bir şey buldular. Yani ben vazgeçmiştim ben o süreçte bu olmayacak dedim yani. O kadar hani böyle defalarca gitti geldi ki bana geliyor mesela bunu işte şey yaptık diyorlar yazıya döktük de şifre ettik diyorlar. Başı sonu olmayan bir cümleler yığını. Dedim ben bunu yapamam yani. Oturup yeniden yazsam daha kolay benim için. Tabii. Sonra vazgeçmediler dedim bırakalım bu olmayacak herhalde. Vazgeçmedi hakikaten Yasemin. Burada onu da minnetle anmak lazım. Yaseminmuş. Efendim ve e, Tekrar tekrar onları deşifre ettirdi. Evet. Ee, tekrar kendisi üzerinde çalıştı, bana gönderdi. Dedim ki, yani arada onu, ona da böyle çok sert çıktığım zamanlar oldu. Ben bu işte bu işle uğraşamam falan diye. Ee, fakat en sonunda e, hakikaten güzel oldu. Elhamdülillah. Bundan sonrası şimdi e, Yusuf suresi var. E, hmm. Yusuf suresi Elman'dan değil çünkü Elmalı Yusuf suresini tefsir etmemiş. Hmm. Onu. Da, onun da hikayesi ayrı. E, 2013'te Viyana'da oradaki Önder Vakfı'nda okuyan e, öğrencilere ben Yusuf Suresini anlatmıştım. E, başlamıştım yani. Bir noktaya kadar gelmiştik. Şimdi geçen de onlar beni buldular. Dediler ki hocam şu yarım kaldığımız işi tamamlayalım. E, onlar da efendim deşifre etmişler falan. E, bitirmiştik. İşte onu da Yasemin'le çalışıyoruz. İnşallah o olacak. Sonra Sanırım Nur Suresi, Nur Suresini pandemi sırasında yapmıştık baştan sona Elmalı'dan. Böyle bir iki, birkaç şey daha gelecek ama tamamı olmaz tabii, birkaç örnek şeklinde. Olsun yani dediğim gibi bu zaten sohbet diyorsun, sohbet olsa evet. zaten çok önemli. Artık şey gibi yani Elmalı, elmalı böyle insanların heybesine konduğu, yolda giderken okundu. Bir evet. hale getiriyorsun. Bu çok güzel bir şey. Yani elmalı var ve hepsi raflarda duruyor. İndireceksin evet. De, evet. Yana yani yaklaştırmak, de. yaklaştırmak. Belki evet. içlerinden bir iki kişi, tabii. hepsi, tabii belki içlerinden bir tabii. iki kişi elbaplı çalışacak yani. Tabii tabii. Yani. Dolayısıyla... Içlerinden bir iki kişi o dilin tamamını öğrenecek belki. yani Yani bu çok kıymetli. Zaten tefsir var ya, ya Bizim özel bir şey yapmamız gerekmiyor. Ay şarj geliyor. Evet, ben şarj bugün sen konuş. Şey yapacaktım. E, şeyle alakalı olarak yine e, yatay şarjı koydum ama o yeterli olmadı. Ne diyecektim ya? Unuttum. Ha sorular açayım. sormak isteyen sorusu olan arkadaşlar da sorabilir. Bunların tasnifi bir yerde bir şey buldum da onu söyleyecektim. Tasnifi de önemli. Bu tasniflerle alakalı olarak da yeni başlıklar, başlıklandırmalar bir de şeyler evet. var. Yani Mesela bir kelime orada geçiyor. Sen onu bağlan, batı getiriyorsun, tek, tek tarafa yazıyorsun falan. E, e, bu hatıratlarda da hep e, sözlü tarih çalışması hep e, konuştuğumuz için e, zor oluyor. Dolayısıyla e, gerçekten editörleri de tebrik ediyorum. Editör, editör kimde en evet. geçtiyse Allah evet. razı olsun. Onların e, gayretiyle e, bunlar oluyor. Bir de nasibin ne kadar şey yani sen vaaz ediyorsun hiç aklında hiç öyle bir şeyler yok ama yıllar içinde ne kadar büyüyor gelişiyor yani her şeyi planlamamız gerekmiyor yani bir plan var zaten biz işimizi evet. iyi yapmamız gerekiyor evet evet evet bir de böyle işinizi iyi yapıyorsanız, yapıyorsanız işinizi iyi yapıyorsanız o işi daha ileriye götürecek olanlar sizi gelip buluyor yani. Şimdi bu arada bir iki soru olmuş. Ee, bir tanesini söyleyeyim. Hangi e, sadeleştirilmiş metni tavsiye edersiniz diye. Evet birkaç yayın eli sadeleştirilmiş çıkardı. Ben arkadaşlar sadeleştirilmiş tavsiye edemiyorum. Yani, ben onu bildiğim olsa, için sormadım yani. Evet, yani şöyle bir olsa arkadaşlar ben de çok arzu ederim. Yani böyle Nasıl diyeyim? Cümlelerin başının sonunun belli olduğu, bu cümlede şimdi neden dinin belli olduğu, sadece kelimelerin sözlüğe bakıp Türkçelerini oraya yazmışlar. Yani günlük Türkçedekilerini oraya yazmışlar. Maalesef cümleler orada anlatılmak istenen anlamlar üzerinde. Yoğunlaşıp biz bunu tam aktarabildik mi diye bakılmamış yani benim kanaatim bu ben tabii bütün sadeleştirilmiş tefsirleri baştan sona kadar okumadım bir iki tanesine şöyle bir baktım maalesef size tavsiyem elmanın tamamını sadeleştirilmiş bir metinden okumaktansa tek bir sureyi sözlük kullanarak okumanız bunu tavsiye ediyorum yani aynı zamana alır sizi çok daha ileriye götürür. Yani, yani, yani sözünü hani boşanmıyoruz ama yani evet, mesela Asır suresi 3 suresi, ayetlik kısa bir sure deyin ki ben Elmalı'dan Asır suresini okuyacağım deyin ve hele de bunu yazan arkadaşımız yani şöyle bir İmam Hatip Lisesi veya bir üniversite mezunluk ise yani biraz mürekkep yalamış biraz işte sözlüğe bakmak bir metni çözümlemek falan bunu yapıyorsa Efendim kolayca yani biraz uğraşarak tabi ama altından kalkabilir yıllar önce yıllar önce belki 25 sene önce İsmail Kara hoca'nın bir konferansını dinlemiştim Onu da çok anlatırım kitap okumakla ilgili yani nasıl diye anlatırken dedi ki İsmail Kara Hoca bir kitabı elinize aldınız Mesela benim kitaplarım şu anda öyle. <gülüyor> Elinize aldınız, şakır şakır okuyorsunuz. Her yerini anladınız. Çok kolay. O kitabı okumayın dedi. <gülüyor> o kitabı okumayın. Sizi bir yere götürmeyecek o hmm. kitap. Aa şöyle benim kitaplarımda da hayata dair belki düşündürecek şeyler Abi, olabilir. Tabii, örnekler var. Ay Ayrı ama İsmail Koray Hoca'nın söylediği ilmi manada. Tabii, tabii. Yani ilmi manada 20 sayfa okudun kitaptan böyle su gibi anladın yani. O kitap sana bir şey katmayacak. Bir kitabı eline aldın, sözlüğe bakman gerekiyor. Bazı cümleleri tekrar tekrar okuman gerekiyor. Burada ne demek istedi anlamaya çalışman gerekiyor. İşte o kitap seni ileri götürecek. E, o kitabı okuyun demişti. Tabi bazen dinlenmek ihtiyacıyla insan kolay metinler de okuyabilir. Bir de e, okuyuşuna akıcılık kazandırmak, diline akıcılık yani. kazandırmak için e, böyle çok kolay yazılmış, su gibi akan romanları, hikayeleri, edebi metinleri de oku, okumalıdır. Onun da bir faydası var. E, efendim, evet. Bu da bir... Dimaş'tan çıktı. hangi yayınevi diyor? Bir de çok evet, bir soru var. Diyor ki, hiç usandığınız, bıktığınız böyle ne, hep sürekli çalışıyorsunuz. <gülüyor> evet, ha, usanma, evet. bıkma olmadı mı diyor? Böyle o arkadaşa hemen şunu söyleyeyim. Ben arkadaşlar nefsimin hakkını da veriyorum. Ben acayip keyif ehli bir insanım yani. Kahvemi içerim, çayımı içerim, e, dizimi izlerim, filmimi izlerim, lak lak yaparım, efendim bileyim. Yani uyurum, böyle zoraki, böyle kendimi zorlayarak yapmam e, yaptığım işi zevk alıyorum yani. Yaptığım iş, yaptığım işten zevk alıyorum. Yani kahve içerken de meal okuyabiliyorsunuz, tesir okuyabiliyorsunuz. Tabii Tabii. Bir de şey yapıyorum. O çok güzel motive ediyor. Yani tabii bunu hani siz nasıl yaparsınız onu bilemiyorum. Kendime verilmiş sözlerim var. Hı. Yani bunu bana kim zorlamıyor. Ama mesela diyorum ki işte ben Instagram'dan Yasin Suresinin tamamını Elmalı'dan okuyacağım diyorum. İlan ediyorum insanlara. Tabii ki insanlar bunu benden bekliyor ve benim de bunu yapmam gerekiyor. Çünkü söz verdim. Böyle bir şey, bir anlaşma yaptık yani. Dolayısıyla böyle kendimi hani mecbur edeceğim Çalışmalar e, icat hmm. ediyorum. O da beni çok güzel motive ediyor. Veya mesela bir yazı söz veriyorum bir yere. E, bir gazeteye, bir dergiye, işte falan tarihe kadar şu konuyu yazarım. Tamam hmm. diyorum bunlar takip ettiklerinde e, eğer uygunsa. O da beni mecbur ediyor. Yani o konuyu çalışacağım, araştıracaksın büyük bir motivasyon yani. Teslim tarihi diye bir şey var. Yani e, dolayısıyla... neymiş? söz Önce kendimize verdiğimiz sözleri tutacağız. Evet. Ki diğer sözlerimizde yerine getirmek. Evet. Allah bir de nefsin, bir de nefsin hakkını da ihmal etmeyeceksiniz. Ha, şunu söyleyeyim, masanın başında benim bu, benim fikrim. Herkesin çalışma tarzı başkadır. Asla tek bir tarz bütün insanlığa dayatılamaz. Ben masanın başında geçirdiğin vaktin ne kadar olduğunu çok önemsemiyorum. Odaklanılarak çalışılmış vaktin ne kadar olduğu çok önemli. Yani tam bir odaklanmayla yarım saat çalışmak öyle kafanın orada burada olduğu 3-4 saatlik çalışmadan daha verimlidir. Elhamdülillah şimdiye kadar hiç odaklanma sorunu yaşamadım. Büyük krizler hariç yani hayatımda büyük böyle bazı sıkıntılı dönemler hariç. Ee, günlük hayat beni yani o işe odaklanmaktan alıkoymuyor. Ee, o yüzden de orada geçirdiğim vakti çok bereketli olduğunu düşünüyorum. Az da olsa çok bereketli olduğunu düşünüyorum. Esinlikle yani nihai planda bir dünyayı yaşıyoruz. Bir hayatın hı hı. içinde bir sürü insanla birlikteyiz. İllaki sorunlarımız var. Dolayısıyla sorunların bizi alt etmesine izin vermemek yönümüzü geliştirmemiz lazım. Evet. İşte bu da başörtü falan boneye bon takmış bak. <gülüyor> Biz burada ne konuşuyoruz? Bir de bonneyi takmış. <gülüyor> ne diyor? Bu bon neden bir şey mi? Sakınca mı var? başörtüyle bilmem ne işte bir tanesi bir dinleyen de beni ben evet özgürüm <gülüyor> <gülüyor> yapılacak bir şey yok bu kadarız yani ya. ben ben yani. tabii tabi ee, yani e, fiziler Kur'anı anlıyorum diyor bırakayım mı diyor bir <gülüyor> <Tanesi>. Ha evet <gülüyor> ya fiziler Kur'anı bak söyleyeyim iyi ki soruldu çünkü onu öyle söyleyip geçtik az önce fiziler Kur'an çok kıymetli bir tefsirdir arkadaşlar 20. yüzyılda yazılmış e, çünkü e, müellifi Rahmetli Seyit Kutup benim de e, çocukluk gençlik yıllarımda neredeyse bütün kitaplarını okuduğum e, üzerimde çok etkisi olan bir insan e, efendim e, sosyologdur sosyolog olduğu için mesela mesela kıssaları mutlaka Seyit Kutuptan okumalısınız hani da yani. bak elmalıda kıssona hiç yoktur evet. elmalıda daha böyle itikadi daha işte inanç meseleleri, dini mesele yani dini yaşamayla ilgili fıkhi, itikadi konulara çok yer verir. Ee, ama kıssalar neredeyse hiç yoktur. Onları tercüme edip geçmiştir. Ama Fizilade de kıssalara dair çok güzel çıkarımlar vardır. Çünkü kendisi sosyologdur. İşte her tefsirin kıymetli olan bir tarafı <gülüyor> var. Onu bilip oradan yararlanmak lazım. Ee, tefsir Tabii biraz da e, uzmanlık isteyen bir şey yani. Tabii, hani tabii. böyle, e, şimdi şöyle bir moda var, onun da bizde bir parçası olduk sanırım. İnsanları çok teşvik ettik. Böyle herkes tefsir okumaya çalışıyor. Aslında evet. herkes tefsir okumaz. Yani Osmanlı'da mesela herkes tefsir okumazdı değil mi Nevin Hocam? Tabii canım. Yani tefsir dinlenirdi. Çünkü evet. tefsir birisi onu özümseyecek. Efendim bir e, hoca Alim onu özümseyecek, mukayeselerini bilecek, işte şahıs görüşleri bilecek, üzerinde ittifak edilen görüşleri bilecek falan anlatacak. <gülüyor> uzmanlık isteyen bir şey olduğu için. Şimdi tabii bilgi daha demokratikleşti. Yani herkes her türlü bilgiye istediği anda ulaşabiliyor. Bütün uzmanlık kitaplarını alıp kendisi çalışabilir. Ben burada şunu öneriyorum. En azından okuma grubunuzda bu işten anlayan birisi olsun. Evet. Yani bir ilahiyat mezunu arkadaşınız ne bileyim özel olarak bu konuları çalışmış olabilir, ilahiyatçı olması gerekmez. Ama biraz anlayan, biraz mürekkep usul bilen, usul, tefsir usulü bilen, hadis usulü, fıkıh usulü bilen e, birisi olsun ki hani böyle bir yorumla e, efendim atınızı mahmuzlayıp kendinizi bambaşka bir coğrafyada bulmayasınız. Evet. Yani çok önemli stüdyolar verdiğiniz insanlara yol gösterme anlamında hedefler kendi pratikleriniz üzerinden olunca da daha iyi oluyor tabii ki bu. Çok teşekkür ediyoruz. Yani e, Elmalı'yı okuyacağız ya da Elmalı okuyanlarla birlikte olacağız. Evet, elmalı'yı evet. anlatacak olan insanlarla. Çok kıymetli bir alim ve o bakın söylediğiniz tarihler Nevin Hocam. Yani 24-36 mı dediniz? Evet. Ben tam tarihleri bilmiyorum. O dönemde bunları yazmış olması o kadar kıymetli ki. Yani şeyi görüyorsunuz. Çünkü istiklal mahkemelerinde yargılanmış bu, bu adam. Ama görevlendirilmiş yani. Bizzatihi evet. devletin yaptığı bir oylama. Yani görevlendirilmiş ama devletin resmi söylemine ters düşen Aynen. yazıları mı? O da hani, cesaretini <gülüyor> görüyorsun işte. Şey malının. Malını yani hakkın, hakkın nasıl en üste tutulduğunu. Şimdi bakın şu anda mesela Nevin hocam şu anda hiçbir yasak yok. İnsanların en çok dinden uzaklaştıkları dönem. Evet. Niye? Niye? Çünkü hazlar öne çıktığı için. Yani evet. bu adamın bu adamın kişisel hazları yok muydu? Kişisel amaçları yok muydu? Kişisel korkuları yok muydu? Bunları görüyorsunuz. Yani dik durmanın nasıl bir şey olduğunu, Aslında. sağlam durmanın nasıl bir şey olduğunu görüyorsunuz. Ee, o dönemdeki alimlerimizden hepsi değil, bazıları hakikaten e, şey yapmışlar. Yani mesela e, bambaşka yerlere savrulmuşlar. Korku evet, evet. Galip gelmiş ama şey yapan öne çıkan isimlerini görüyorsunuz onun bir sözüyle isterseniz ben bitireyim diyor ki Elm ala hamdiyazır huzur perest olanlar cihat edemez diyor mesela Peki böyle cümleleri kaynıklar derde tekrar hani süre <gülüyor> Bilmiyorum Yasemin'e evet, de tekrar teşekkür ederim. var, doğa yapacağız daha. Yalnız ondan önce sizin böyle dersleriniz, vaazlarınız, canlı olarak yüz yüze görebilecek değerli bir yer var mı? Onları Onu çok soruyorlar. Hı. Yani ben Elmalı'dan Fatih'a tefsirini 32 ders yaptım. Fikriyat sayfasında hepsi kayıtlı. İGTV'ye girerlerse fikriyatın. Hayır hayır, camide vaaz gibi bir şey. Ha, şu anda yüz yüze yok, yüz yüze yok. Evet, evet, yüz yüze yok. yok. İnternette çok var sadece dijital. Sadece <gülüyor> var. Yüz yüze yok, yüz yüze. şimdi işte bir kitap imzası oldu Ankara'da küçük bir sohbetle. E, o e, Esma Hüsna kitabı ile ilgili o öyle bir şey olduğunda duyuruyorum zaten ama Hı. şu an yani. Peki bu kadar elmalı konuştuk. Bir de doğa yapalım mı? Evet, buyurun hocam. Hayır, sizden ben isteyeceğiz tabii ki hocası. <gülüyor> ben, ben onu ezberledim bir zaman ama ee, şey, yine ne olur ne olmaz. <gülüyor> ee, şuradan okuyalım. Efendim, bilmek bilgilendirmek korkutmasın hanımlar. Bilmek niye korkutsun? Allah yardım eder. Yani korktuğunuz zaman Allah'tan yardım talep edin, Allah size kolaylaştırır. Hiçbir şeyler evet. korkmayın. Yani güçlü olmak Allah'a sağlam bağlanmakla mümkün. Bağlanıyorsanız evet. güçlüsizsiniz yani. Buyurun. Evet. Evet. Ee, tefsirinin en başına Elmalı Hamdiyazır şu duayı etmiş. Ben de bunu ezberle, ezberlemiştim. Böyle çeşitli yerlerde okurdum. Epeydir okumadım. O yüzden şaşırmayayım tabii, diye yüzünden okuyayım. Ee, çok böyle Efradını Camii ayarını mali bir dua. İki yani, cihanın belki. bir dua gerçekten. Evet. Ee, bir yerde bir resmi toplantıda e, bir kutlama programıydı. E, dua koymamışlar böyle resmi diye işte biraz protokol falan var diye evet. dua koyduğunu konuşmayı da bana yaptırıyorlar. konun günün anlam ve önemine dair konuşmayı da ben yapacağım. Organizatörlere dedim ki siz merak etmeyin ben duayı ben koyarım konuşmanın içine dedim. <gülüyor> Sonra dedim ki konuşmamı dedim, mürşidim olarak kabul ettiğim bir zatın dua cümleleriyle bitireceğim dedim. Böyle gözleri fal taşı gibi açıldı herkesin. Yani mürşid birinin reklamı yapılacak. <gülüyor> Elmalı Hamdiyazır'ın bu duasıyla bitirmiştim. E, hakikaten eğer onlar kabul ederlerse beni bir Muhammed Hamidullah bir de Elmalı Hamdiyazır benim hayatımdaki en önemli pusulmalardır. Evet. En önemli pusulmalardır. Şöyle diyor duasında, ilahi Hamdini sözüme sertaç ettim, zikrini kalbime miraç ettim, kitabını kendime minhaç ettim. Evet. Ben yoktum varettin varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Mesela Elmalı'da tasavvuf neşvesi de vardır. Yani hem insanı hem Allah'ı tanımlıyor hem insanı tanımlıyor. Peygamberin hayatı her şey var orada. Her şey. Şaşırtma beni. Doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Yani böyle kuru kuru da olmasın. Hani bir yok, neşesi yok, bir şey, <gülüyor> Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Evet. Sevdir bize hep sevdiklerini yerdir bize hep yerdiklerini yalet bize erdirdiklerini sevdin habibini kainata sevdirdin sevdin de hilat-i risaleti giydirdin makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin server-i asfıya kıldın hatemi enbiya kıldın Muhammed Mustafa kıldın salatu selam tahiyyat ikram her türlü ihtiram ona <gülüyor> Onun alu et ashabu etbaına yarattı. Amin. Evet, yani. Bakın ahire ve ashabına derdik de etbaına yani hmm. onun yoluna tabi olanlara, bütün ümmetin <gülüyor> insanları, bütün Müslümanlar bu duaya giriyor yani böyle yani. sözler söylüyorlar. Evet, çok İnanılmaz. edebi yani değil mi? Arka arkaya geliyor. Ya, çok rahat ezberlenir kesinlikle evet, izberlemenizi tavsiye ediyorum ben, ben. de herkesin ben de tekrar kontrol dinleyeceğim <gülüyor> beni <Ezberimi> bu vesileyle <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz çok güzel bir program oldu Allah razı olsun Allah, saygı de, Allah engellerinizi seninle. azalsın <gülüyor> hata hiç, hiç engelleriniz olmasın inşallah amin, görüşmek amin. üzere hayırlılarım Allah Allah seni de karsermesin bütün çalışmalarına vaktine ömrüne bereket Amin. vücuduna sağlık afiyet versin. Amin. Demiş sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun.